Hristiyanların dinlerini bozmak için idade, icat ettikleri birinci bidat kıble meselesidir kardeşlerim. Onlar İsa Aleyhisselam'ın namaz kılarken Kudüs'e doğru döndüğünü bildikleri halde doğuya doğru dönmeyi icat etmişlerdir. Bunu onların tarihçileri de anlatır. İsa'dan 300 sene sonra icat edildiğini yazarlar. Halbuki Kudüs'teki Beyt-i Mahdis İsa Aleyhisselam'ın da ondan önceki peygamberlerin de kıblesiydi. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bütün Mekke'deki ikameti boyunca ve hicretten sonra Medine'de 18 ay Beyt-i Mahdis'e doğru namazlarını kılmış sonra Allah Azze ve Celle'nin emriyle atası İbrahim'in kıblesine dönmüştür. Hristiyanların dinlerini bozmak için icat ettikleri ikinci bidat kardeşlerim su ile temizlemeyi temizlenmeyi doğru görmemelerdir küçük veya büyük abdestlerini yaparlar taharet yapmaksızın kalkıp namaza dururlar böylece bir hristiyan haçı yüzüne tutar doğuya döner yanındaki ile konuşur namazını çok uzattığı için sıkışırsa hacetini yapar namazına da devam eder İşlerinden biri çarşı pazarda bahseder, biri de şarabın ve domuz etinin pahalandığından söz eder ve daha bu kabilden akıllara ne gelirse konuşurlar. Hem de namazlarına devam ederler. Kardeşlerim her akıl sahibi bilir ve hükmeder ki, bu darım durumda Yüce Allah'a karşı saygıda bulunmak mümkün değil. Böyle şarap kokuları, idrar ve gayita kokuları içinde ne namaz kabul edilir, ne de ibadet edilmiş olur. Zaten onlar da akıl olsa, Tevrat'ta elinde salibi bulunan adam melumdur diye okudukları ve onu da mukaddes kitap kabul ettikleri halde, salibe tazim ile meşgul olmazlardı. Onu ellerinden atarlardı. Onların bunu İsa Aleyhisselam'dan hayli zaman sonra icat ettiklerinde şüphe yoktur. Bunun gerektiğine dair onların İncil'deki dahi bir şeyleri yoktur. Evet. İşte onların akıldan nasibi bu kardeşlerim. Akılsızlar bilmiyorlar ki peygamberlerin kabirlerine ibadet ve secde etmek şirk ve küfürdür. Çünkü secde büyük bir ibadettir. İbadet ise Allah'tan gayrısına yapılmaz. Nitekim ve Vesselam Efendimiz bunu bu şekilde yapanlara açıkça lanetlemiştir. Onun hadislerinde Yahudileri ve Nasara'ya ismen anıp lanetlenme vardır. ve Vesselam'ın kabirlerini tapınak haline getirdikleri ve onlara tapındıkları için onları Allah Resulü lanet etmiştir. Ve zaten şirk ve putlara tapınmanın da temeli kabirler üzerine düşkünlük ve aşırılık gösterme ve oraları mescit bir tapınak haline getirmektir. Allah bizleri, neslimizi bunlardan korusun kardeşlerim. Evet. Ümmeti salibiyenin yani Hristiyanların akla ve dine karşı olan vasıflarına bakacak olursak Hristiyanlar mensubu bulundukları dinleri akla ve şeriata karşı olma temeli üzerine kurmuşlardır. Bundan dolayı kardeşlerim, bütün alemleri yaratan ve yöneten Allah subhanahu ve teala'yı en çirkin vasıflarla vasıflandırmışlardır. Allah onlara lanet etsin. Aklın da dininde dışına çıkmışlardır. O kadar ki hiçbir Hristiyan zümresi ve mezhebi Bundan salim kalmamıştır. Sanki hiçbir Hristiyan akla ve dine karşı olmadıkça Hristiyan olamaz hale gelmiş veya getirilmiştir. Zaten tarihinde şehadet ettiği veçhine bu Hristiyanlık denilen akıl ve din dışı dini ve onun çeşitli mezheplerini onların konsül dedikleri çok sayıda toplanan ve tekrarlanan meclisler meydana getirmiş değil mi? Öyle meclisler ki kardeşlerim hepsi birbirini lanetleyenler olarak neticelenmiş. Ve bir kısımlarının karar aldıkları hususta Allah hem birdir hem üçtür hem üçün üçüncüsüdür diye akıl dışı bir şey olmuştur. Bir insan ki ancak aklıyla insandır. Acaba onun aklı böyle bir şeyi kendisine din olarak nasıl kabul eder? Nasıl olur da onun aklı buna razı olur? izin verir kardeşlerim. Tabi sen bu duruma bakarak acaba bunların içinde akıl bunu nasıl kabul eder diye aklına müracaat eden hiç yok mudur diye kendi kendine sorma ihtiyacını duyarsın. Onlar her ne kadar o hususta birçok darbe meseleler getirseler birçok miseller de verseler yine hata içinde olduklarını aklın imkansız göreceği şeylere inanmış olduklarını görüp tespit edebilirsin. Mesela onlar derler ki kardeşlerim, lahutun nasut ile ittihatı yani uluhiyetin beşeriyet ile birleşmesi ateşin ateşte kızaran demir ile birleşmesi bir olması gibidir. Aleyküm selam bari, bunu anladınız mı kardeşlerim? bu birleşme suyun süte karışıp onunla bir olması gibi bir birleşmedir. Yani bu alınan gıdanın bedene karışıp onunla bir olması gibi. Yani şu Muhammed ümmetinde vahdetir vücut dediğimiz var ya Allah'ın haşa yarattığıyla bütünleşmesi eşyada vücut bulması aynen işte Hristiyanların itikadı budur kardeşlerim peki bazı fırkalar bunu iddia ediyor mu böyle olduğunu söylüyor mu nereden girdiğini nasıl bu itikadın Muhammed ümmetine girdiğini anladınız mı kardeşlerim onlar maalesef bu kadarıyla yetinmemişler cümle alemin yaratıcısı ve yöneticisi bulunan kadiri mutlak olan Allah Azze ve Celle'nin Yahudilerin elinde ne hallere düştüğünü İşkenceler altında inleyip zelil ve hakir olduğunu bile ittifakla söylemişlerdir kardeşlerim. Hatta yakın tarihte de Hz. İsa diye bir film çıkartıp bunu da film haline getirip insanlığın önüne sunmuştur. Bu rezil herifler. Akıllarına ve kalplerine bunu sığdırabilmişler kardeşlerim. Hiç cihanda bundan daha büyük bir yalan ve hezeyan olur mu? Hiç bütün varlıkların sahibi ve Rabb'i olan Allah, kulların elinde işkenceye, hakarete, ölüme mahkum olur mu kardeşlerim? İki direk üzerinde haca gerilerek, kanı kuruyuncaya kadar haç üzerinde yatar ölür mü? Sonra da kara toprağın altına gömülür mü? Onların hepsinin ittifak halinde, o beşeriyetiyle kara toprağın altına girdi, uluhiyeti ile de kabrinden çıkıp semaya çıktı. İşte böyle bir inançtan, böyle bir zihniyetten daha büyük bir akılsızlık olur mu? Bütün mahiyetiyle bu, bütün insanların akıllarıyla alay etmek değil midir? Ama buna rağmen bakın kardeşlerim, dini davette şu yaşamış olduğumuz asırda kimler samimi? ve kimlerin samimi olması gerekiyor kimin dinini gündeme açıkça alenen her şeyini kullanarak yapması gerekiyor kimler sineye çekilmiş kimler meydanda çok üzücü bir tablo değil mi <gülüyor> Allah bizlere merhamet etsin Allah bizlere acısın Allah subhanahu ve teala asıl yurdun ahiret yurdunu olduğunu ve o yurdun en güzel yurtlardan bir yurt olduğunu ve orada Allah'ın rızasının olduğunu anlayanlardan eylesin bizlere. Kardeşlerim, şeytanın Hristiyanları kendisinin oyuncağı haline getirmiş olması her aklı başında insan, şeytanın Hristiyanlarla adam akılla oynadığını onları çağırıp kendisine itaat ettirdiğini görür ve kabul eder. Gerçekten şeytan onlarla çocuğun topla oynadığı gibi oynamış. Onlara istediğini kabul ettirip söyletirmiş kardeşlerim. Gerek yüceler yücesi Allah hakkında, gerek Hazreti İsa hakkında, gerek salibe, haça ibadet hakkında, gerekse Kiliselerini suretlerle donatıp o suret secdeler etmeleri ve tapınmaları hakkında onları kendisine oyuncak edinmiştir. Bugün bizde yok mu kardeşler? Muska takanlar, cevşen takanlar, maşallah takanlar, atnalı takanlar, yani bereket duası okuyup bir şeyi bir yere asanlar, gidip belli insanların ayağına tapınanlar, onlardan mede tumanlar, çocuk umanlar, hastalığı iyileştirmesini isteyenler vesaire yok mu kardeşlerim? Bugün onların rengarenk suretleriyle donatılmamış bir tek kilisesini göremezsin. Bugün birçok insanlar bu benim evliyamdır, dostumdur deyip resmini evlerine asmakta, ceplerinde taşımakta, onunla rabıt etmekte Bugün onların rengarenk suretleriyle donatılmamış bir tek kilisesini göremezsiniz. Çünkü her bir kiliseyi İsa'nın, Meryem'in, Circis'in, Batris'in ve daha başkalarının suretleriyle doldurmuşlar. Bu suretlere secdeler edip tapınmakta hiçbir mahsur görmemişlerdir. Hepsi olmasa bile kardeşlerim büyük bir çoğunluk bu suretlere secde eder Allah'ı bırakıp bu suretlere sığınır ve bu suretlere dua ve niyazda bulunurlar Allah subhanahu ve teala onların bu şerlerinde Muhammed ümmetini korusun kardeşlerim şirk hakikaten gerçekten en büyük bir zulümdür ve gerçekten yüce Allah kullarını hükümdara yapılacak muameleyi onun kölesine veya düşmanına yapmayı çirkin görecek bir fıtratta yaratmıştır. Hiçbir, hiçbir insan, insanlık fıtratını yitirmediği müddetçe Allah'ın düşmanı bulunan şeytana itaati güzel göremez kardeşlerim. Şeytana uyup Allah'a şirk koşma, zulümlerin en büyüğünü irtikap etme nasıl güzel olur. Allah'ın dostlarının bu işte, yani bu veya bu şekilde Allah'a ortak koşmakta asla bir ilgiler yoktur. Onlar kendileri sebebiyle şirk koşulmasından beri ve uzaktır. Müşriklerin düşmanlarıdır. Allah'a ortak koşanlar, Allah düşmanlarıyla ortak koşmuş olurlar. Allah ile onun düşmanlarını denk tutmuş, onun düşmanını onun yerine koymuş olurlar. Çünkü onun dininde onun yarattıklarından herhangi birine secdeler edip tapınma manen yardımlar umup sığınma o mahluku Allah ile denk tutma onu Allah'a ortak koşma demektir bunun için en büyük bir zulüm ve çirkinlik olduğu sahih akıl ve temiz bir fıtrat sahibi bütün insanlarca kabul edilmiştir bunun çirkinliğini bilip kabul etme bütün çirkin şeylerden daha önce gelir Allah şirkin, her türünden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz hataları Rabbimiz affetsin. Kardeşlerim, Hristiyanların dinlerini bozmak için icat ettikleri dördüncü bidat, oruç diye bir şey icat etmeleridir. Bu da cuma günü orucudur. Onlar bu orucu Kudüs'ü Farsların işgalinden kurtaran Heraklius için tutarlardı. Bunun sebebi ise İranlılar Kudüs'ü işgal ettikleri zaman büyük bir katliam yaptılar. Hristiyanları kılıçtan geçirdiler. Bu katliamda Yahudiler de İranlılara yardım ettiler. Onların bu işgalini fırsat bilip nice Hristiyanı öldürdüler. Sonra Heraklius sefere çıkıp Kudüs'e kadar geldi ve orayı işgalden kurtardı. Bu sırada Yahudiler onu yolda büyük hediyelerle karşılayıp kendilerine dokunmayacağına dair ondan söz aldılar. Heraklius Kudüs'e girip Hristiyanların haklı şikayetlerini dile getirip Yahudilere gereken cezayı vermesini isteyince Heraklius ben onlara dokunmayacağıma dair söz verdim. Sözünden dönmenin dinimizdeki günahını bilirsiniz. Binanaley sözümden dönemem dedi. Hristiyanlar da dediler ki sen onlara söz verdiğin zaman onların senin dinin, din kardeşlerin olan bizlere neler yaptığını bilmiyordun. Onlar burada burayı işgal eden İranlarla beraber katliam yaptılar. Yine nice Hristiyanları öldürüp kiliselerimizi yıktılar. Onların haddini bildirmek hem senin için bir vazife hem de Allah yanında bir sevaptır. Sözünden dönmüş olmana gelince bunun günahı ise bizler senin namına yükleniyor bunun yerine senin bağışlanman için oruç tutacağız ve bu oruçu dinimizi devam ettiği müddetçe devam ettireceğiz. Bütün Hristiyanlara emredeceğiz dediler. Heraklus da onların bu fikrini kabul etti ve pek çok Yahudi öldürttü. Mescid-i Aksa'nın civarı kan gölü haline geldi. İşte onların cuma orucu dedikleri ve büyük oruçlarına ekledikleri ilave oruçların aslı ve hikayesi budur. Evet. Onlar da daha önce de anlattığımız gibi kardeşlerim, oruç ayını Ramazan'dan ilkbahara naklettikleri zamanda suçlarını böyle bir ilaveyle karşılamışlardır bu maksatla 10 gün ilave orucu tutmuşlardı. Tabii bütün bunlar Hazreti İsa'nın dininde artırma, eksiltme yapma o dini bozmadır. Uydurma bayramlarının mahiyeti de böyledir. Onun için Allah Resulü ve Vesselam Cuma gününe has oruç tutmayı yasaklamıştır. Cumartesi güne has oruç tutmak da yasaktır kardeşlerim dinimizde. Ama devamlı tuta geldiğin oruçlar varsa nafile oruçlar bunlar müstesna veya keffaret veya farz olan oruç ama bunun dışında sadece cumaya cumartesiye has oruç tutma dinimizde haramdır evet. kardeşlerim hristiyanların dinlerini bozmak için icat ettikleri 5. bidatsa bayramdır mikail bayramı dedikleri bidattır bunun ortaya atılması icat ediliş hikayesi ise şöyledir Vaktiyle İskenderiye'de bir put vardı. Pek çok Hristiyan etraftan gelen bu putun yanında büyük bir bayram yapıyor. Bu puta adak ve kurbanlar sunup tapıyorlardı. Bunun dine aykırılığını gören İskenderiye Patriği Aleksandros bu putun yıkılmasını istedi ve bu iş için görevler gönderdi. Orada kurban kesilmesini yasakladı. Fakat emrini yerine getirmeye muvaffak olamadı. Ona karşı direndiler. Bunun üzerine Patrik bir hile düşündü. Gelip orada onlara dedi ki bu put kendisine tazimde bulunma, kurban sunmakla sizlere hiçbir fayda veya zarar veremez. Siz bu bayramınızı Allah'ın büyük meleklerinden bir melek olan Mikail için yapsanız kurbanlarınızı onun için kesseniz herhalde sizin için daha hayırlı olur. Bu melek sizler için şefaatçi olur deyince onlar Patrik'in bu teklifine razı olup kabul ettiler. Bunun üzerine oradaki put kırıldı. Kırılan putun üzerine bir haç kondu. Oraya bir kilise yapıp adına da Mikail Kilisesi dediler. Evet. İşte böylece gerçek tevhid inancından yoksun bulunan Hristiyan din adamı Patrik, Aleksandros onları bir küfürden alıp başka bir küfre, bir şirkten kurtarıp başka bir şirke teslim eyledi kardeşlerim evet tarih bu dinsizlerin bunların sapıttırma ve şaşırtma örnekleriyle doludur onların bu meseledeki durumları aynen kardeşlerim mecusiliği terk edip de müslüman olan ve fakat rafiziliğe geçen bir adamın durumu gibidir ve bu bir misal olmaktan öte vuka gelmiş ibretli bir olaydır o adam böyle yaptığı zaman sahih akıl ve temiz fıtrat sahibi Müslümanlardan biri o adama yaklaşır ve açıkça der ki sen iyi bil ki sen mecusiliği bırakıp Müslüman olma, sonra da rafiziliğe geçmekle ancak ateşin bir köşesinden ayrılıp öbür köşesine geçmekle geçmiş oldun yoksa ateşten kurtulmuş değilsin Elbette bir puta kurban sunmaktan vazgeçip, haç putuna kurban sunma, secdeler edip tapınmakla insanlar cehennemden kurtulmuş, Allah'a yarar bir iş yapmış olmazlar. Ancak Allah'a şirk koşmuş olurlar. Hristiyanların dinlerini bozmak için icat ettikleri 6. da kardeşlerim, güya hacca tatmaktır. Haç bayramı dedikleri bayramı yapmaktır. Bu da onların bir Yahudinin verdiği habere dayanarak Hazreti İsa'dan uzun bir müddet sonra icat ettikleri bir bidattır. Aynı Rafizilerin Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği vakti matem vakti bildikleri bunlar da kendi iddialarınca Hz. İsa'nın üzerinde haça gerildiği iki odun parçasını bayram ve tapınma vesilesi edinmişler. Ve birçok batıl inançlar uydurmuşlardır. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. Aynısı işte. Dikkat ederseniz Muhammed ümmetinin içinde de olmuş. Bugün Hz. Hüseyin'in öldürüldüğü günün kutlanma merasimlerine bakarsanız ne olduğunu anlarsınız. Aleykümselam ve Rabbin yani adeta kardeşlerim sizler geçmiş ümmetlere karışık karışına arşına arşına uyacaksınız diyor ya ve onlardan birisi anasıyla yol ortasında cimada bulunsa muhakkak sizden de birisi çıkacak diyor ya Aynen sanki böyle vuku bulmuş. Allah bizleri tertemiz fıtrattan, tertemiz İslam dininden ayırmasın. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Kardeşlerim, namaz ve niyazlarında dahi şeytanın oyuncağı haline gelmiş olmaları hususuna gelince, birincisi çokça ve çeşit çeşit kılınan namazları vardır. Fakat necaset ve cenabetle kılmış olmaları Hz. İsa Aleyhisselam ise kesinlikle bunlardan beri ve uzaktır. Yüceler yücesi Allah'ın da asla şanına yakışmayan şeylerdir. Bu durumda onun yakınlığını ve rızasını kazanmaya çalışma tamamen saçma ve hatadır. İkincisi ise kardeşlerim, Hz. İsa'nın Beyt-i e dönerek, onu kıble edinerek namazını kıldığını bildikleri halde, güneşin doğduğu tarafa dönerek namaz ve niyazda bulunmaları. Üçüncüsü ise namaza başlarken haçı yüzlerine tutarak, haç çıkartarak namaza durmaları ki, kendiler de kesin olarak biliyorlar ki Hz. İsa böyle bir şey yapmadı. Öyle bir namaz, öyle bir ibadet ki, anahtarı necaset, girişi haç çıkarma, kıblesi ise doğu, şiari ve alameti şirk. Herhangi bir akıl sahibi acaba hiçbir dinin böyle bir şey emretmediğinde ve emretmeyeceğinde zerre kadar bir şüphe edebilir mi kardeşlerim? Allah bizleri onların her türlü pis düşüncelerinden korusun. Biz burada ancak bazı işaretlerde bulunduk. Daha bunların birçok pislikleri vardır yoksa salibe tapanların yani Hristiyanlara salibe denir. Bütün batıllarını ve kötülüklerini ele alsak ne vaktimiz yeter ne de zamanımız yeter ne de yazmaya güç yetiştiririz. Herhalde burada anlatılmış olanlar anlatılmamış olanlara delalet eder sanıyoruz. Küfrü şirki pisliklerini alabildiğine yazmaktansa ana maddeleri anlatma ve bunlardan uzak durma herhalde bizim için daha hayırlıdır. Kolunu doğru yola hidayet eyleyip muvaffak kılacak olan şüphesiz Allah Subhan-ı Kuvveti Onun verdiği hidayet için sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ın bize, Allah Allah bize vermiş olduğu bu Müslümanlık nimeti nimetlerin en üstündür. Allah hidayetimizi artırsın Rabbim inancımızı güçlendirsin